Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ramazandan ayrı uzak bir aydayız ama Ramazan gibi mübarek günlerdeyiz. Zilhicce ayının 10 günü. Bu zilhicce ayının 10 günü hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Vel fecrü ve leyalin aşrindeki bu leyalin aşrın 10 gece. Zilhicce'nin 10 gecesidir diye efendim müfessirler İbn Abbas'tan ve diğer e, alimlerden ve sahabeden Rıdvanullah Aleyhüm Ecmey'in rivayet ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de yine Musa Aleyhisselam anlatılırken buyuruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve vaatna Musa selatine leyle Biz e, Musa ile sözleştik e, 30 gün için ve etmemnaha bir aşirin sonra bu 30 günü 10 gün daha ekleyerek 10 gün ile tamamladık yani 40'a tamamladık. Etmemnaha bir aşrindeki bu aşrin alimlere göre yine efendim aşri zilhicce yani şu içinde bulunduğumuz günler fetemme mikatu rabbihi erbaine leyleten yani Musa aleyhisselam Tur dağında Mevlasına münacaata huzuruna efendim varmaya likasına kavuşmaya efendim hazır hale gelmesi için işte bir 30 gün oruç tutarak, 10 gün daha eklenerek, ondan sonra Rabb'nin huzuruna varmış da Efendim Rabbi erini Enzur zor ilek yarabbi sesini duyuyorum cemalinde göster kendini göster de göreyim dediği o toplantıya böyle hazırlanmış. Bugünlerde hazırlanmış. Bu eyyamı e, zilhice yani hacc'a doğru giden günlerdeyiz. Efendim çok kıymetli günler. Bugünlerde tabii. Ee, çok muazzam bir ibadet var. Hac ibadeti var hacca gelenler için. Ama hacca gelmeyenler için de bu 10 gün 10 gece e, bayram dahil. Arefe gecesi bayram gecesi dahil. Bayramın birinci günü dahil. ikinci günü dahil. efendim Hatta 10 günü de ileriye doğru geçiyor. İbadetleri e, Ramazan'daki gibi arttırmak, çoğaltmak lazım. E, Allah'a en güzel ibadetlerden birisi olan namazları nafile namazları çok kılmak lazım. Ve nafile oruçları çok tutmam lazım. E, oruçları çok tutmamız lazım. Çünkü efendim e, Peygamber Efendimizin hatunlarından rivayet edildiğine göre Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasûm-u tıs zilhicce e, Peygamber Efendimiz zilhiccenin dokuz gün orucunu tutardı. Yani hacca kadarki günler. Ve yevme aşura aşure yani muharremin 19 gün orucunu tutardı ve selahede ayyamin min kulli şehr her arabi aydan 3 gün oruç tutardım. Bugünlerde yapılan ibadetlerin Allahu Teala Hazretlerine çok sevimli ve çok sevgili geldiğini, Allahu Teala Hazretlerinin çok sevip razı olduğunu e, şey yapmıştım. Yine Kur'an-ı Kerim'de efendim haccı bildiren ayeti-kerimede hac suresinin 28. ayetinde yeşedü menafi alehım görüş Allahi E malumat yani kendilerinin dünyevi uhrevi Efendim faydalara yararlara mükafatlara ecirlere Efendim güzel sonuçlara nail olmaları için hacca gelme gelen hacıların Efendim işte ve bugünleri Allah'ın zikri tesbih ile geçirmeleri için fi eyyamin malumat malum günlerde yez ve yezkürüşmallahi fi eyyamin malumat malum günlerde Allah'ın ismini çok zikretmeleri için diye ayet-i kerimede bu günlerin e, işaret edildiğini yine alimler bildiriyor. Eyyam-ı malumat nedir? Efendim İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'ya göre Eyyam-ül aşri zilhicre min, e, şehri zilhicce. Kur'an-ı Kerim'den m, nice ayeti kerimeler bugünlerin fazlı kemaline işaret buyurmuşlar ve bugünlerde Cenab-ı Mevla'ya ibadet ve taat etmenin sevaplı olduğunu e, çok çeşitli ibadetlerin bunda toplandığını efendim e, hacıların da hacca gelemeyenlerin de memleketlerinde bunları yapmalarını yapmalarını e, alimlerimiz e, tavsiye buyuruyorlar. Tevbe etmeli. Efendim. Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmeli. E, ibadet ve taate girişmeli. Fe'ksiru Fe fihen minet tehlil ve tekbiri ve tahmidi buyurmuş Ahmed İbn Hanbel'in rivayetinde hadis-i şerifin sonunda Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. Yani bu aşırı zilhiccede la ilahe illallah demeyi Allah-u Ekber, allah Ekber diye tekbir getirmeyi, e, tahmidi yani hamdü sena etmeyi efendim çok yapın buyurmuş. Zaten e, haccın da, haccı anlatan birçok ayetlerinde Allah'ı çok zikretmek e, işaret ediliyor. Efendim e, ve sahabe-i kiram da bugünlerde böyle e, zikirlerini arttırırlardı. Efendim e, şeyde e, bu 10 gün girdiği zamanda çok kuvvetli başkalarının takat getiremeyeceği kadar efendim şiddetli şekilde ibadet ve taate düşerlerdi. Abdullah İbni Ömer e, Mina'da bu günlerde yüksek sesle tekbir getirirmiş. Efendim evinde efendim namazların arkasında yatarken, bahçesindeyken arkadaşlarıyla toplandığı haldeyken, yolda yürürken böyle çok Allahu Ekber Allahu Ekber diye tekbir getirir zikredermiş. Bu bunu aşikare yaparmış hatta. Bu aşikare olması da diye bildiriliyor. efendim. Onun için bugünleri böyle zikirlerle, dervişane bir şekilde, ibadetle, taatle, aşk ile, şevk ile, namazla, oruçla değerlendirmek lazım. Şimdi e, tabi orucun sevabıyla ilgili bazı e, hadis-i şerifleri size nakletmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre buyurmuş ki, ben sâme yevmen tatavu an, tatavvû olarak, Allah'a yaklaşma vesilesi olarak ibadet ve taat etmiş olayım diye insan Ramazan'ın dışında böyle bir tatavvû niyetiyle sevap kazanmak niyetiyle bir gün oruç tutarsa, efendim eğer yeryüzü dolusunca felev a'tâ mil el ardı zeheben ma vefa ecrehû yani e, yeryüzü dolusu altın tasadduk etse sadaka verse, hayır yapsa, hasenat yapsa efendim, e, hesap günü gününden evvel efendim böyle yapsa e, sadakalar verse bu orucun sevabı kadar sevap kazanamaz. Demek ki orucun çok büyük sevabı var. E, bu oruca e, o bakımdan biz de böyle e, konumuzu tahsis ettik. Orijin e, şey yaptık, e, tahsis ettik. Orijin teşvikini yapıyoruz. Çünkü sevabı çok. Yani e, nefsi terbiye edici bir ibadet olduğu için insanın da nefsi terbiye olunca kamil insan olduğundan efendim nefsi terbiye etmediği zaman da efendim e, çok e, ham ve kusurlu kaldığından Oruç böyle büyük mükafatlı bir oruç. Zaten oruç benim bana ait bir ibadettir. Onun mükafatını ben vereceğim. Efendim nasıl verirsem kendi izzet ve celalime uygun olarak veririm diye hadisi kutsi de biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Oruca ait efendim mükafatın çok verileceği işaret edilmiş. Şimdi tabii eee bugünlerde çok mübarek günler. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde zikredilmiş günler. Sahabe-i Kiram da Peygamber Efendimiz de bu günlerde ibadetlerini böyle aşk ile şevk ile arttırmış. Onun için biz de bu ibadetlere efendim canlandıralım yani unutulmuş olan bu ibadetleri efendim canlandıralım ve sünnet-i dönüş, asır-ı saadete dönüş böylece adım adım Efendim gün gün fiil fiil eylem eylem tahakkuk etmiş olsun oruçla ilgili yine e, Peygamber Efendimizin Abdullah ibn Amr ibn al radıyallahu rivayet edilmiş bir hadisini belirteyim. Samtus saimi tesbihun ve nehumu ibadetun ve duauhu müstajabun ve ameduhu mudafun. Yani oruç tutanın susması tesbih'e geçer. Yani susuyor, sükut ediyor tesbih ediyormuş gibi sevap kazanır. Nevmuhu ibadetin, uyuması ibadete geçer. Yani mecbur olduğu, uyudu, çok çalıştı, yoruldu, gece uykusuz kaldı vesaire uyudu neyse gündüz o da ibadete geçer. E, uykusu bile ibadete sayılır ve duaauhu müstecabun. Evet, hacıların duası müstecab olduğu gibi bakın efendim hacca gelemeyenlere de müjde bu. Memlekette oruç tutanların da duası müstecaptır. Ve ameluhu, muda'afun ve işlediği amellerin mükafatı da kat kat fazladır. Yani oruç tuttuğu için sevapları da kat kat fazla veriliyor. Onun için size bugünlerde namaz tavsiye ederiz, sevaplı namazları kılın, oruçları tavsiye ederiz, oruçları tutun, zikiri tavsiye ederiz, tesbih, tehlil, tekbir, efendim, tahmid bu zikirleri yapın, hayır hasenat yapın. Ve bu günlerin feyzinden istifade edin, kaçırmayın. Şimdi bütün bu günleri dokuz gün Peygamber Efendimiz oruç tutarmış da özellikle <gülüyor> Arafa gününün orucuyla ilgili hadis-i şerifleri efendim, size okuyayım. Abdullah ibn Amr ibn-i Aslan yine efendim, Ebu Said el-Hüttür'den Rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Ben yeme yevme arafete. Gufre lehu seneteyni. Senetün emâmehu ve senetün halpehu. Kim arafe günü, yani kurban bayramından bir gün önceki arafe günü olan günde oruçlu olursa, efendim iki senelik günahı mağfiret olunur. Senetün emâmehu. Önünde gelecek sene birisi ve senetün halbahu birisi de geride bıraktığı, yaşayıp tükettiği sene. Demek ki geçmişe de şümülü var, faydası var, geleceğe de faydası var. Başka bir rivayet, efendim, e, Sağmu Yevmi arafe. Arafe gününün orucu, Yükeferu Seneteyni, e, iki senenin günahını e, bağışlattırır, affettirir, e, madiyeten ve müstakbileten e, geçmiş senenin ve müstakbel senenin bu, bu hadis-i şerifin arkasında bir rivayet daha, e, cümle daha var, onu da e, ileriye dönük bir müjde olarak efendim, e, tabii, e, kesmeyelim hadisi yarıda okuyalım ve savunma aşura yukarı seneten madiye e, aşure orucu da geçmiş senenin Günahlarını bağışlattırır diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Aşure orucu ne zaman olacak? Bu zilhinca'yı bitecek. Yani bir ay kadar sonra olacak. Muharrem'e girecek. Muharrem'in onun da Peygamber Efendimiz o gün de oruçlu geçirirdi diye şey yapıyoruz. Efendim Biliyoruz hadis-i şeriflerden. Bu aşure ile ilgili bir hadis-i şerif daha... Efendim. Abdullah İbn Amr İbnü'l-As'tan nakledeyim. Men sa'me Yevme Zineti edreke muafatehu min siami senedi. Yani Yevme Aşura. Kim Yevme Zinet'te efendim oruç tutarsa bu Yevme Zinet'ten neymiş? Yani Yevme Aşura. Aşura günü. Yani Muharrem'in 10. günü. Kim Muharrem'in 10. günü oruç tutarsa edreke yakalar ma fatihı min seneti ee, geçirmiş olduğu seneden tutamadığı nafile oruçların efendim, sevabını yakar, yakalamış olur. Demek ki defterimize yazacağız, takvimimize işaret edeceğiz. Önümüzdeki aşure günü e, tabii onu, sırf onunu tutmayıp 9 ve 10'u tutmak 10 ve 11'i tutmak şeklinde tavsiyesi var Peygamber Efendimiz'in. O günleri oruçlu geçirmeye gayret edin. Bir de Efendim, terbiye günü var biliyorsunuz. Terbiye günü hangisidir? Zilhicce'nin sekizinci günüdür. Yani, efendim, e, hacıların arafata çıkmasından e, bir gün önceki gündür. O zaman e, artık yolculuk oluyor diye e, çeşmelerde, kuyularda develeri iyice sulayıp suya kandırırlarmış. Deve suyu da depo edebiliyor biliyorsunuz. Onun için terviye suya kandırma manasına geliyor. Böyle develeri iyice besleyip e, haç işleme e, hazırlığa girişmek e, e, günü olmuş oluyor. Ara arafate uzun da olduğundan Arafat bir günde gitmiyorlar. Mine'ye kadar gidilirdi. İşte terviye gününde. Mine'de beş vakit namaz kılardı Peygamber Efendimiz. Yevmi terviyede oruç tutan Savm-ı yevmi terviye. Kim bu zilihçenin sekizinde oruç tutarsa ne olur? Bu oruç kefaretü senetin bir senelik günahın kefareti olur. Ve savm-ı yevmi arafe kefaretü seneteyn ve arafe gününün orucu da iki senenin günahına kefaret olur. Onu biliyorduk. Bir geçen senenin, bir gelecek senenin diye. Efendim ee, tabii onun arkasından da bayram geliyor. Arafa'dan sonraki gün bayram oluyor. Bayram günü de yevmi nahır derler. Nahır, deveyi kurban etmek demek. efendim e, e, Onun için yevmi nahır, biz de kurban bayramı diyoruz. Onlar yevmi nahır diyorlar. İd-ı ad-ha deniliyor. Ad-ha de kurbanlık hayvanın ismi. efendim Kurbanlık e, hayvanı kesme bayramı manasına geliyor. Bugünlerde Efendim çok önemli günler. Çünkü Ebu Davud'un süneninde e, kaydedildiğine göre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurmuş ki e, inne azamel eyyam günlerin en hayırlısı en muazzama en büyüğü in de Allah Allah'ın dinde Nahri. Yani e, kurban e, günün günü olan, kurban bayramı olan gündür. Sümme yevmel karri yevmel kar ne demek? Yemül istikrar fi mina. Yani mina'ya hacıların gelip yerleş, çadırlarına yerleştiği gün demek. Gün demek. O da Zilhicce'nin nesi oluyor? Efendim 11. günü olmuş oluyor. Demek ki bu günler hakkında, Zilhicce'nin 10 günü hakkında Zilhiccenin özellikle Arafa günü hakkında, yani dokuzu hakkında, e, bayram günü hakkında ve bayram gününden bir gün sonra, ikinci gün hakkında çok efendim, e, hadis-i şerifler var, rivayetler var, teşvikler var. Peygamber Efendimiz dokuz gününü oruç tutardı. Bayram günü oruç tutmamak haramdır biliyorsunuz. Efendim Kurban Bayramında herkes Kurban eti yiyecek, bayram edecek. Allah'ın bayram edin dediği zaman da efendim e, artık o oruç uygun olmuyor. Senin oruç tutulmayan günüdür o. Efendim Kurban günleri ama efendim Terviye gününde, e, Arife gününde oruç tutmayı tavsiye ederim kardeşlerimiz hiç kaçırmasınlar. Türkiye'deki kardeşlerimiz o günleri e, oruçlu geçirsinler. Hatta daha önceden. Ee, bu benim konuşmamı duydukları günden itibaren de oruç tutmalarını e, efendim astersinler ne kadar çok tutarlarsa bu zilicenin on gününden sevapları o kadar çok olur. Biz de duadan unutmasınlar. Allah bu günlerin böyle feyzinden bereketinden manevi mükafatından ikramlarından faydalanmayı nasip etsin. Hepimize. ...çok büyük mükafatlar ihsan edesin bayrama ulaştırsın, bayramı rızası ve çile efendim, idrak etmeyi, bayramı hakiki bir bayram olarak yapmayı nasip etsin... ...nice nice bayramlara, mübarek günlere sıhhat afiyete eriştirsin, tabi Müslümanın asıl bayramı ahirette cenneti kazandığı zaman olacak cenneti kazanıp cennete girmeyi cehenneme düşmeden, azaba uğramadan doğrudan doğruya cennete gitmeyi Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı Peygamber Efendimiz'in böyle sünnetini tuta tuta tabi Peygamber Efendimiz'in sevgisi, rızası kazanılır. Sünnetini ihya etmek lazım. Yani ölmüş olan, unutulmuş olan güzel adetleri tekrar diriltmek lazım. İhya, diriltmek demek. Biz bunları böyle kitaplardan okuyacağız, sizlere hatırlatacağız. Sizler de bu güzel e, sünnetleri efendimiz yaparmış. Sahabe-i kiram da efendimizin sünnetine uygun olarak ısrarla, aşgüle, şevkle bunları yaparlarmış. Çarşı pazarda efendim herkes yüksek sesle tekbil getirirmiş. Efendim e, zikir olunurmuş. Efendim nice nice hayırlar yapılırmış diye. Bu güzel ibadetleri canlandıracağız. Yapacağız ki Allah ibadet ettikçe lütfedecek efendim kötülükler, şerler def olacak, ref olacak. Üzerimizdeki musibetler, fitneler, belalar kalkacak. Maddi, manevi hayır bereket gelecek. Beldelerimize bereket yağacak. Afetlerden, musibetlerden kurtulmanın yolu nedir? Allah'a itaattir. Belalara uğramanın sebebi nedir? Efendim Allah'a isyandır, günahtır. Efendim hayırlardan uzak durmaktır, vazifeleri yapmamaktır. Şairin birisi söylemiş. Efendim e, bela gelmez kula kul azmayınca kaza gelmez kula hak yazmayınca yani evet mukadderat kaza efendim kader bunlar Allah yazıyor ondan başına geliyor ama bela ve musibetler de kullara neden geliyor bir hatasından dolayı geliyor bir suçundan dolayı bir ihmalinden dolayı yapması gereken bir vazifeyi yapmadığından dolayı geliyor şimdi ben mesela çok üzülüyorum Kosova'daki olaylara çok üzülüyorum. Yüreğim parça parça oluyor. Kardeşlerimize yardım etmemiz lazım. Edilmiyor, edemiyoruz. Yedendir, ediyorsa ne mutlu ama uluslararası bir çuban bir mesele gitmek, gelmek şey efendim bir insanın tek başına yapabileceği işlerin sınırlı tabi hudutları. Çok üzülüyorum ama. Düşünüyorum bunlar neden geldi diye, Bosna'daki kardeşlerimizin başına niye geldi, Kosova'daki kardeşlerimizin başına niye geldi, efendim başka ülkelerde Müslümanların başına bu şeyler neden geliyor. İki sebepten olabilir. Bir, Allah imtihan için e, bir imtihan sorusu gibi karşısına getirir Müslümanı. Müslüman onun karşısındaki takındığı tavırdan dolayı sevap kazanır. Yani e, cihat imtihanı geliyor, efendim e, cihada katılacak. Ölürse şehit olacak, kalırsa gazi olacak. Bir imtihan, zorlu bir imtihan tabii. Büyük bir soru efendim. İki sebepten. Birisi böyle kul sevap kazansın diye. Peygamber Efendimiz'e öyle olmuş, ashabına öyle olmuş, hülefah-i öyle olmuş. Rahat bir vakit geçirmemiş mübarekler. Gece gündüz efendim böyle ömürleri e, cihatla, mücadeleyle geçmiş. E, şey e, ikinci sebep ne olabilir? Kul bir edepsizlik yaptığından dolayı Allah ona ceza gönderir. Birisini musallat eder başına, ona o cezasını verdirtir. Şairin birisi yazmış, benim de hoşuma gidiyor, küçükten beri ezberimdedir. Efendim, e, hak kulundan intikamın yine kul ile alır. Bir kulu musallat eder bir zalimi. Efendim zulmettirir ona. Neden? Kendisi cezayı hak etti de Allah-u Zalim'i ona ondan muzallat ediyor. Hak kulundan intikamın yine kul ile alır. Bilmeyen ilmiyle dünnü, anı kul yaptı salır. Cümle işler Halık'ındır. Kul eliyle işlenir. Hakkın emri, hakkın emri olmaz ise, sanma bir çöp deprenir. Yani Cenab-ı Hak müsaade etmese, emri olmazsa bir ...yaprak kıpırdamaz, bir çöp yerinden oynamaz... ...hepsi Allah'ın emriyle oluyor... ...o halde ne yapması lazım? Müslümanın Allah'a kendisini sevdirmesi lazım... ...Allah'ın rızasını kazanmaya çalışması lazım... ...vesile araması lazım... ...vesileler bulması lazım... ...ben Cenab-ı Mevlam'ın rızasını nasıl kazanırım... Kendimi nasıl Allah'ın sevgili kulu yapabilirim diye gece gündüz onu düşünmesi lazım. Tüccarın dükkanımı nasıl e, kara geçirebilirim, zarardan nasıl kurtarabilirim diye düşündüğünden çok çok daha fazla olarak böyle yapması lazım. Tabii öyle olmayınca, efendim, ahiret unutulup da dünyaya dalınınca o zaman ne oluyor? Allah ceza gönderiyor, bela gönderiyor. Nasreddin Hoca'ya gelmişler demişler ki bu adam bizi çok eziyor yukarıdaki e, işte bu e, Timur e, çok eziyor yakalıyor bizi soruyor ben zalim miyim söyle bakalım mazlum muyum tabi korkanlar efendim sen mazlumsun e, dedikleri zaman e, bu kadar adam kestim bu kadar efendim memleketinizi yaktım yıktım alay mı ediyorsun sen, seni mürayi sahtekar efendim bilmem dal kavuk diye cezalandırıyor e bunu gören ötekisi zalimsin deyince de vay edepsiz küstah bilmem ne ne zalimi bilmem ne falan. E, adamın e, karşısında ne cevap vereceğimizi bilemez duruma düştük demişler Nasrettin Hoca'ya. Fıkra ama hoşuma gidiyor. yani Olmuş bir şey değil. Uydurma toplama bir şey olduğu belli oluyor. Çünkü Nasrettin Hoca ile Timur'un aynı zamanda yaşamadığı bile belli. Ama e, ibretli bir şey. Nasrettin Hoca demiş ki siz ben onun nerede olduğunu söyleyin o tarafa doğru bir götürün demiş. Kendisi mahsustan ona rastlamak üzere gitmiş. Timur'un karşısına rivayete göre yani. Timur değil de bir başka zalim. İstila etmiş ülkeyi. E, en sesinde boza pişiriyor ahalinin. Efendim oraya gidince onu da yakalamış tabii adam. Demiş gel bakayım buraya. Gitmiş. Söyle bakalım ben zalim miyim? Mazlum muyum? Ona cevabı çok hoşuma gidiyor. Küçükken bir dergide okumuştum şiir şeklinde. O da hatırımda. Nasreddin Hoca demiş ki, sen Allah'ın adalet kılıncısın bizlere. Sen Allah'ın adalet kılıncısın bizlere. Zalim biziz ki Allah seni indirdi yere. Yani sen Allah'ın adaletini icra ediyorsun. Allah'ın bir şeyisin, vesilesisin. Asıl zalim biziz ki seni başımıza Allah mı ondan musallat etti demiş. Tabi bu cevabı bir şey diyememiş. Yani ee, güzel bir soru gülmüş adam diye e, söyleniyor ama burada bir hikmet var yani bu söz e, boşuna bir söz değil yani bir çocuk mecmuasında yazılmış resimli bir e, Nasreddin Hoca fıkrasının altında bile olsa yani insan zalim oldu mu Allah o zulmünün cezasını verir zalimlere bir gün dedirir Hazreti Mevla tallahi lekat aserekallahu aleyna efendim Zalim yine bir zulme giriftar olur ahir, elbette olur ev yıkanın hanesi viran. Bunlar da yine başka şiirler. efendim. Yani eden buluyor, kim ne ekerse onu biçiyor. Onun için aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, ne yapmamız lazım? Allah'a iyi kul olmayı amaç edinmemiz lazım, var gücümüzle. Onun için, ona çalışmamız lazım. Gecemizi, gündüzümüzü, işimizi, gücümüzü ona ayarlamamız lazım. Ben ne yaparsam Allah'ın sevgili kulu olurum. Ne yaparsam sevaplı olur diye. Ben böyle düşündüğüm için, sizin böyle olmanızı istediğim için, işte böyle hadis kitaplarını, tefsir kitaplarını okudukça... Efendim zamanı gelince size ikaz edilmesi gereken sevaplı e, efendim ibadetleri söylemesi gereken sevaplı ibadetleri söylüyorum. İkaz edilecek noktalarda ikaz ediyorum. Bugünlerin kıymetini bilin. Haca gelenler hac'ta efendim ibadetlerini güzel yapsınlar. Haclarının mebrur bir hac olmasına gayret etsinler. Sağlık afiyetle efendim eşlerine, dostlarına kavuşsunlar. Hacı evine gelince yerler duası makbuldür. Hacıları karşılarsınız yoldan. Duasını alma gayret edersiniz, onu da unutmayın. Efendim, hacca gelemeyenler de işte ibadetler, saydığım hadisi şerifler. Efendim, namaz kılsın, oruç tutsun, tesbih çeksin, zikretsin, derviş, derviş olsun, hakiki derviş olsun, sevapları kazansın, Allah'ın rızasına ersin, cennetiyle, cemaliyle müşerref olsun, Allah'ın lütuf keremiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.